Ya Merkel özellikle kanırta kanırta adeta istifaya zorlayıp işte yerine Monti'nin ki işte eski bir teknokrat oda AB komiseri, onun kurduğu bir teknokratlar hükümeti ile bir takım reformlar, kemer sıkma vesaire yapıldı. Yoksa akci takdirde İtalya'da uçurumdan aşağı yuvarlanmak üzereydi.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 Avrupa başka bekliyordu. Avrupa Monti güçlü çıksın diye dua ediyordu ama bu hemen hemen olanaksızdı. Ve nitekim öyle oldu. Yüzde 10 oy alabildi Monti. Yani sonuçta İtalyanlar bu politikaları reddettiler. Uzun lafın kısası. Peki yerine bir başka şey alternatif geçebildi mi? O da olmalı. Top tam anlamıyla ortada kaldı. İşte gazetelerde manşetler attılar İtalya'ya yönetilemez diye. Ben de dün İtalya baştan diye yazımın başlığını hmm. koymuştum. Evet. Çünkü hem Soğuk Koalisyon Bersani'nin eski bir komünist olan Bersani'nin liderliğindeki Soğuk Koalisyon hem de Soğuk Koalisyon Berlusconi'nin liderliğinde çoğunluğu sağlayamadı. Gerçi mecliste Soğuk Koalisyon'a çoğunluk adeta tepsi üzerinde sunuldu. Çok saçma bir seçim kuralı yüzünden 2005'te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 Uzun lafın senato senatoda çoğunluğu elde edemediler. Oysa da, yani meclis yetmiyor. Senatodan da geçmesi lazım. Ee, ve şimdi herkes karakteri düşünüyor tabi Avrupa'da Bu İtalya'nın bir ne olacak diye. Yeniden de seçime evet. gidilmesi ihtimali var mı? <gülüyor> ne ihtimali var mı dedi? Yeniden seçime gidilmesi. Vallahi o konuşuluyor. Çünkü e, yani eee işte seçim siyasi yasasını değiştirir. Ne değiştireceklerse onu da bilmiyorum. İşte Berns konuyuyla e, şey, Bersani anlaşsın seçim yasasını değiştirsin. Ondan sonra tekrar seçime gidelim. E, yani e, ne amaçlanıyor? Tabii bunu görmek lazım ama ben e, burada e, fazla bir şey görmüyorum çıkış noktası. Tabi izleyiciler, dinleyiciler özür dilerim ne kadar yakından izlediler bilemiyorum. Birçoğu herhalde biliyor ama şunu da hatırlatmakta yarar var. Yeni kurulan bence Cem Yılmaz'ı diyorum şeyin İtalya'nın Beppo Grillo diye bir komedyen 5 Yıldız Hareketi diye bir yeni hareket kurdu. Böyle bir, bir tavan hareketi bu. Ondan sonra ve büyük sürpriz de belki oydu yüzde yirmi beş. E, oy aldı e, bu müthiş bir tabi başarı ne diyor e, Grillo diyor ki bu, bu, bu mevcut siyasal sınıf İtalya'yı batırdı diyor solcusu da sağcısı da diyor aynı yolun yolcusu ben bunlarla katiyen koalisyon yapmam zaten çıkmaz orada ondan sonra euronun da e, e, e, kalıp kalmayacağımız için halka sorumlulu karşı olduğunu kendisi söylüyor e, eurodan çıkalım ücretleri arttıralım diyor Ben dünkü yazımda da belirttiğim şeyi çek edemedim ödemedim edemedim borçlarında üstüne yatalım diyor mu kamu borçlarının üstüne ama mutlaka diyordur bana sorarsan hani bir çeşit geçenlerde tartıştığımız İslam'da evet, krizden evet. çıkış İzlantik. adeta öneriyor ama o zaman da söyledim yani İslam'da 300 bin nüfuslu bir ülke gerçi çok aşırı borç takmıştı ama ne de olsa tabi mütevazi İtalya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 Hem kemer sıkıtacaksın, bu ekonomiyi daha da küçültüyor. Ee, çünkü ihracat yok, çünkü euronun içindeler. E, o zaman büyüme olmuyor. Büyüme olmayınca borç sonunun altından hiç kalkamıyorsun. Ya da çok daha ağır kemer sıkman lazım. Tam bir çıkmaz sokak. E, peki e, o zaman ne yapacaksın? E, vallahi yani başından beri de ben söylüyorum. Yani, evet büyüme şart ama bu koşullar altında içeride... Böyle şey yaparak, ücretleri baskılayarak, düşünerek ama bunlar olmaz. O zaman eurodan çıkacaksın. Ha borç sorunu olacak? O zaman daha ağırlaşır diyorlar. Ha işte o zaman borcun büyük kısmını silmek lazım. Kusura bakmasınlar. O zaman bütün Avrupa eğer şeyden, dayanışmadan söz ediyorlarsa eurodan bu ülkelerin çıkma karşılığında kamu borçlarının da büyük bölümünü silecekler. Doğrusu ben başka çözüm de görmüyorum. Yani İtalya bunu bir kez daha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 şeydi İslam Amerika Birleşik Devletleri'nde ise tabii sorun Obama'nın kendi programını özellikle sosyal politika programının işte sağlık desteği vesaire büyük orada harcamalar öngörüyor yaptığı reformlar önümüzdeki yıllarda yani bir anlamda Amerika Birleşik Devletleri'nde Obama biraz Avrupa tipi bir refah devleti bir sosyal dayanışma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 ve bir haberde Fransa'nın bütçe evet. açığı Amerika Avrupa Birliği'ni de endişelendiriyor diye bir başka haberde ön evet. eklenebilir Evet Vallahi tabi sorun de aynı hatırlayacaksın bu şeyde bizim bu programda da ne zaman oldu bilmiyorum. birkaç ay oluyor galiba genel Fransa'yı konuşmuştuk çünkü Evet ekonomist dergisi İngilizat dergisi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 Ee, tabi fark etmiyor ama çok ee, Fransa eğer şeylerse Fransa zinciri de koparsa artık Euro'yu herhangi bir şekilde Euro alanını bir arada tutmak imkansızlaşacak. Ee, gerçi bana sorarsanız İtalya'da yeterince büyük büyük bir sorun, büyük bir endişe kaynağı ama Fransa'da da durum çok farklı değil çünkü Fransa'da Fransa %3'e düşüreceğini bütçe açıyor sözünü verdi. Hı hı. Hollanda aslında ıı, bu ıı, şeyle bu vadin arkasında durduğunu söyledi. Fakat şimdiki 2013 görülüyor ki ıı, bütçe açığı %3.7 olacak. Fransız hükümeti de bunu kabul etti. Yani Avrupa, ıı, Brüksel bu şeyleri yapıyor projeksiyonları. Şimdi 2014'te 3 %3'e getireceğiz diyor. E, Bunun da ıı, garantisi yok dolayısıyla e, borç artırmaya devam edecek. E, bunun bunu biliyoruz. Bu sefer o e, işte, meşhur 500 kuruluşları, üçüncü hocalar not kırmaya başlayacak. Fransa'nın e, faizleri, kamu tahvillerinin faizlerini yükselmeye başlayacak. Eee piyasalarda e, bu tabii büyük bir şey yani büyük bir olumsuz gelişme ve zaten e, pamuk üretiminde bu yıl yani %0 büyüme kimi ülke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 Zaten programın da sonuna gelmek üzereydik ama yani Ursula Weidenfeld'in kullandığı terim Avrupa'nın yeni hasta adamı hatırlanacağı üzere belki cansız, sen hatırlamazsın ama Osmanlı devleti için. Siz hatırlıyor musunuz Osmanlı devletine <gülüyor> yaşlı hasta olsaydım. adam dedikleri zaman? Sesinizden anlaşılıyor zaten Avrupa'dan. <gülüyor> <gülüyor> Avrupa'nın hasta adamı ifadesi kullanılıyordu. Şimdi bir önde gelen bir ekonomist önde gelen dergilerden birine verdiği bir demeçti Almanya'da. Biz Fransa'yı Avrupa'nın en büyük sorunu olarak gördüklerini ve yeni hasta adamı olduklarını söylemiş bu şaşırtıcı ve Suaf yani. Gene ön planda olan şey de işsizlik. Son 21 ayda aralıksız artışta olan bir işsizlikten bahsediliyor Fransa'da. Evet, evet. A Alo. evet kesildi gene. yani Aa, evet. Ben de Ankara'dayım. Çevre yolunda bir yerde bağlantı kesiliyormuş. Dünya Bankası'nın e ekonomik kalkınma 2013 e dünya kalkınma raporu var tanıtımı. Orada beni de davet ettiler bir konuşma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 Bu tabi basını bakalım ne tepki gösterecek merak ediyorum ben. De. Evet. Peki çok teşekkürler. Evet. Iyi, i̇yi yayınlar hoşça kalın. Seyfettin Gürsel ekonomik gidişat. Açık Radyo program destekçisi olun